Azer kıl kalbin kimsenin canını incitme Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme Tarik-i bir çareyi hicranı incitme Sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme Felekte hasılı insanisen bir canı incitme Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme ben insanım diyen insana düşmez şadühandanlık Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık Bir işe etmekim gelsin sana sonra peşimanlık Felekte hasılı insanı sen bir canı incitme Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme Celisi meclisi ehli hakikat ol firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevru cefa ederse bir kes inkisar etme. Felekte hasılı insanı sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemizi şanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. ''Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe, ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e, hmm. deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe, felekte de hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma fahri alemi zişanı incitme.'' Narhum Hazret kadar güzel buyurmuş. Nasihatleri böyle 66 mısra bunun tamamı biz hepsini okumadık. Çok zaman alır diye size sözlük.